Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin Essalatu vesselamü aleyke ya seyyidil evvelin ve'l-âhirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l-murselin ve ila cem'il evliyai ve'lhamdülillahi rabbil âlemin Allah'ın isimlerini öğrenmeye çalışıyorduk hep beraber Sıra Allah'ın Mukit ve Hasib ismine gelmiş. Biri 98. isim, biri de 99. isimdir. Allah nasip ederse bu gece onu tamamlıyoruz inşallah. Bir dahaki haftaya da İsmi Azam ismini öğrenmeye çalışacağız inşallah. Allah'ın ismi azamı hangisidir? O ismi azamla nasıl dua edilir? Allah ismi azamla yapılan duayı reddetmez çünkü. Mutlaka o ismi azamı söylerken ona oran, ona uygun olan duayı da yapmak lazım ki o bir bütün çünkü Allah nasip ederse hep beraber hep haftaya ismi azamı bir de ismi azamla duayı hep beraber öğreneceğiz inşallah. Allah'ın mukit ismi. her şeye karşılığını veren her amelin karşılığını veren gerektiği anda gerektiği gibi kuluna muamele eden gereken anda yaratmış olduğu bütün canlıların rızkını veren aynı zamanda kulun imanına göre ameline göre, ihlasına göre, fikrine, düşüncesine göre, her ne yaparsa yapsın, yaptığı ister hayır olsun, ister şer olsun, mutlaka ondan onun karşılığını veren demektir. Allah'ın Mukit isminin geçtiği ayeti hep beraber önce anlayacağız inşallah. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Men yeşfa' şefaa'eten haseneten yekun lahu nesibun minha. Her kim ki bir güzelliğe şefaat ederse, bir güzelliğe vesile olursa sebep olursa onun da o güzellikten o vesile olduğu, sebep olduğu güzellikten bir nasibi vardır. Allah muküttür. Her şeyin karşılığını verendir. Yani sen iyilik yapmış olmasan da bir iyiliğe sebep oldunsa, bir güzelliğe sebep oldunsa sebep olduğun kadarıyla İnsanlar ondan istifade ettiği kadarıyla senin de nasibin o kadardır. Aynı şekilde toplu halde yani cemaat halinde bir iş yapıldığında, bir hizmet, bir güzellik yapıldığında orada bulunduğun kadarıyla, orada yardım ettiğin kadarıyla, güzel yaptığın kadarıyla insanlar ondan istifade ettiği kadarıyla oradan senin nasibin vardır dedi. وَمَنْ يَشْفَحْ شَفَاعَةً سَيِّئًا Her kim de bir kötülükte, bir günahta, bir yanlışta şefaatçi olursa, yardımcı olursa لَهُ كِفْلُنْ مِنْهَا Aynı şekilde ona da o kötülükten payı vardır. Kötülük görüldüğü kadarıyla zarar görüldüğü kadarıyla ona da ondan aynı şekilde payı vardır. Muhakkak ki Allah her şeyin karşılığını verendir. Hesabı en ince ayrıntısına kadar yapıp. Karşılığını veren, mukit olandır. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Dünyanın herhangi bir yerinde bir zulüm olduğunda başka bir memleketten biri kendi gönlünden sadece o zulmü desteklerse o zulümde onun da payı vardır. Gönülden desteklemiş. Gönülden destek vermiş. Eğer cinayetler işlenirse o da o cinayetlerden payını alır. Yani cinayeti işlemiş gibi olur. Aynı şekilde hayra destek vermek de böyledir. Eğer bir tek gönülden desteklemek onu pay sahibi yapıyorsa bir de diliyle söylerse bir de ameliyle bunu ortaya koymaya çalışır yardım ederse Artık onun payı ona göre büyür. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam Kıyamet günü kitabımız elimize verildiğinde bir kul örnek olarak veriyor. Kitabını açar, bakar ki hiç işlemediği sevaplar var onda. Örnek olarak Bakıyor ki bir mescit yapmış. Bakıyor ki insanlar istifade etsin diye bir çeşme yapmış. Örnek. Kul diyecek ki ya Rabbi ben bunları yapmadım. Allah buyurur ki evet. Sen öyle düşündün. Öyle tefekkür ettin. Öyle niyetlendin. Eğer Allah bana imkan verirse ben bunu şöyle şöyle yapacağım dedim. Ben de seni sana bu imkanı vermediğim için... Bunu yapmış olarak kabul ettim ve aynen senin defterine yazdım. Bir de kul görecek ki hiç işlemediği günahlar var defterinde. Hiç işlemediği. Cinayet var. Cinayetler var. Kul diyecek ki ya Rabbi ben bunu yapmadım. Allah buyurur ki evet sen onu yapmadın ama sen öyle düşündün. O konuda destek oldun onlara. Cinayet işleyenlere destek oldun. Doğru yapıyor dedim, bunlar haklıdır dedim. Onlara destek oldum. Eğer sana imkan verilseydi öyle yapmayı da düşünüyordu. Onun için senin de ondan nasibin var, payın var, payını sana yazmışım. Allah mukitdir. her şeye hakkını teslim edendir. Eksiksiz. Ayet-i kerimede buyuruyordu, işlediğiniz zerre kadar, gözle görülmeyecek kadar küçük olsa da, ister o yerde olsun, ister bir kayanın içinde olsun, ister gökte olsun, Allah onu mutlaka karşınıza getirir. Onunla karşı karşıya gelirsin. Bunun içinde bir de ne varmış? fikirlerimizden düşüncelerimizden meydana gelen günah ya da sevaplarımız. Ellezina amenu yuqatiluna fi sabilillah. O kimseler ki iman ederler ve Allah yolunda savaşırlar. Ve kifere yuqatilone fi sebili taqul. Kafirler de Allah yolunda değil de başka şeylerin yolunda onlar da savaşlarını yaparlar, mücadelelerini yaparlar. Ve yuqatilu evliya şeytan. Onlar Şeytanın dostlarıdır. Şeytanların yolunda savaşırlar. Mücadele yaparlar. İnne keide şeytani kane daifâ. Şeytanın hilesi zayıftır. Eğer kul aklını kullanırsa nerede olduğunu anlar. Onun hilesi zayıftır. Anlaşılır. Hiç kimse ben anlamadım. Ben bunu aklım buna yetmedi diyemez. Çünkü onun hilesi, yaptığı hile kula yaptığı hile zayıftır onu kendi yolunda savaşa mücadele etmeye davet ederken o vesileyi verirken batılı ona hak diye gösterirken o anlaşılmayacak gibi değildir, zayıf bir şey basit bir şeydir kul düşününce anlamaya çalışınca onun şeytandan olduğunu anlar Elm tere ilerlediğine qilelehum kufu ediykum onlara o kafirlere şeytan yolunda savaşanlara elinizi savaştan çekin denildiğinde werki <gülüyor> musalla namazı ikame edin ve atuzeka <gülüyor> zekatı verin temizlenmek için verin dendiğinde felemma kutibe aleyhimül kitap böyleleri ben müminim diyor ben müslümanım diyor Allah onlara savaşı yazdığında takdir ettiğinde Allah yolunda hadi savaşın dendiğinde izâ ferîqun onlardan bir bölümü der ki yahşevnennâse ke hışyetillâh onlar öyle bir hal alırlar ki Allah'tan korkar gibi insanlardan korkarlar daha şiddetle haşiyen. Yadır daha çok korkarlar. Allah'tan korktuklarından daha çok insanlardan Allah yolunda savaşmaktan korkarlar. Ve kâlû rabbena limme aleynel Derler ki: Rabbimiz niye şimdi bize savaşı yazdın? Farz kıldın, emrettin? لَوْلَا اَخَرْتَنَا ila اَجَّلِينَ قَرِيمٌ Belli bir zamana kadar bunu erteleseydin olmaz mıydı? Şimdi acelesi miydi? قُلْ مَتَعُ dünya قَلِيلٌ De ki onlara, dünya hayatı çok az bir şeydir. Az bir istifade etmedir, nimettir. وَالْاَخِرَتُ <gülüyor> خَيْرٌ takva sahipleri içinse ahiret hayırlıdır eğer senin takvan varsa sen Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edip yerine getireceksen senin için ahiret hayırlıdır dünya değil Allah zerre kadar hiç kimseye zulmetmez Eynema tekunu yudrik kumul maut nerede olursanız olun mutlaka ölüm size gelecek ve lekuntum fi buruc misyede isterseniz sağlam kalelerin içinde olun ve intesibhum hasenatun يقول هذه مين عند الله Böylelerine Allah bir güzellik ihsan ettiğinde, onlara bir güzellik verdiğinde onlar derler ki bu Allah'tandır, Allah katındandır. Bunlar iman etmemiş, Allah yolunda savaşmayı, cihad etmeyi kabul etmeyenlerdir buyuruyor yani. Onlara bir nimet geldiğinde bu Allah'tandır derler. Ve intusibhum seyyiyeh onlara bir musibet isabet ettiğinde... Yekulu hazihi min indil. Allah'ın Resulüne derler ki bu senden dolayıdır. Qul kullerin min indil lah. De ki onlara hepsi Allah katındandır. Fama li ha ulail Bunlara ne oluyor? Bunlar nasıl böyle düşünüyor? Nasıl böyle konuşuyorlar? Bu kavim nasıl bir kavimdir? La yekâdûne yefgâhûne hadisa. Neden bunlar laftan anlamaya çalışmıyorlar? Ne laf anlamaz bir kavim? Ma esâbeke min hasenetîn Allah. <feminallah> Sana bir güzellik geldiğinde, bir nimet geldiğinde bu Allah'tandır. Oma isabe sake min <feminallah> nefsik. Sana bir kötülük geldiğinde, isabet ettiğinde bu da senin kendi nefsindendir. Bunu anla. Bu ersalna nasi rasula. Biz seni insanlara elçi olarak, resul olarak gönderdik ve kefa billahi şehida. Buna şahit olarak da Allah yeter. Men yuti'ir resule fekad ata Allah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Ve men tevella kim de dönerse, yüz çevirirse fema ersalnake aleyhim hafiza. Biz seni onların üzerine Hafiz olarak, muhafız olarak, bekçi olarak göndermeli. <gülüyor> Ve ne ta? Derler ki, evet, pek olur. Sen bir şeyi söylediğinde, peki derler, olup tamam derler. Ve izaberzu min senin yanından çıktıklarında da beyte taifatun minhum غير الذي senin yanında söylediklerinden başka şeyler söylerler. Wallahu yaktubu ma yubeyitun. Allah onların daha sonra düşündüklerini, tasarladıklarını yazar. Ve tevekel ala Allah sen ve anhum. Onlardan yüz çevir. Ve tevekkül Allah, Allah'a tevekkül et. Sen Allah'a güven. Ve kefa billahi vekil. Vekil olarak Allah kafidir. Allah senin için yeterdir. Allah onların o kurdukları, tasarladıklarını da yazar. Efela yetedeburune'l-Kur'an. Onlar Kur'an üzerinde Düşünmüyorlar mı? Tedebür etmiyorlar mı? Kur'an'ın ayetlerin arkasındaki manayı anlamaya çalışmıyorlar mı? وَلَوْكَانَ مِنْ اِنْدِ غَيْرِ <اللّٰه> Eğer o Allah'tan başkasından gelmiş olsaydı لَوَجَدُ fihi اِخْتِلَافٍ kesira". Onda birçok ihtilaf görürdün. Birbirine ters düşen sözler görürdün. Ve izajı onlara emrden, min alamni, Kendilerine güven ve korku hakkında bir haber geldiğinde, azabı biri. Onu hemen etrafa yayarlar, hemen konuşurlar, dedikodu yaparlar. Ve lauradhu ila Rasuli ve ila Evlil Emre minhum, le alimehul eğer onu Allah'ın Resulüne götürselerdi, veya kendilerinden olan Ulul Emre ilim sahiplerine götürmüş olsalardı, le alimehul ladine kendilerinden ilim sahiplerine götürmüş olsalardı, ve laula fadıl Allah'e ve rahmetuhi. Eyet Allah'ın fazlı ve rahmeti sizin üzerinde olmamış olsaydı lettebaatımış şeytane illa kelila. Çoğunuz şeytana tabi olmuş olurdunuz. Pek azınız müstesna. fehâtil fi sebilillah. Allah yolunda savaşın. Latükellefu illa nefsek. Allah hiç kimseye çekemeyeceği yükü yüklemez. ve dil müminin, müminleri de Allah yolunda savaşmaya, cihad etmeye, mücadele etmeye davet. et. Asallahu en yekuf ve silledine keferu. Eğer böyle yaparsanız Allah size karşı olanların gücünü, kafirlerin gücünü karar. Vallahu eşaddü ba's çünkü güçlü olan muamelesi şiddetli olan kudreti büyük olan Allah'tır ve eşaddü tenkila bununla beraber Allah'ın cezası da şiddetlidir. Men yeşfa şefaa'eten haseneten yekun lehu nesibun minha kim Güzel bir şeye vesile olursa, bir hayra şefaat ederse, onun, ondan şefaati kadar nasibi vardır. Ve men yeshfa şefaaten Kim kimde bir kötülüğe eğer öncülük yaparsa, sebep olur, vesile olur, yardım ederse, Yakun lehu kiflon minha. Onun da aynı şekilde oradan onun payı vardır. Ve kan Allahu Ala kulli şeyin nukita. Muhakkak ki Allah her şeyin hakkını verendir. Herkesin kazandığını ona takdim edendir. Ve ishayi tum btahiyeti bir selamla selamlandığınızda, biri size bir dua yaptığında, ettiğinde, sizin için güzel bir şey söylediğinde, فَحَيُّ bi اَحْسَنَ minha. Siz de ondan daha güzeliyle ona selam verin. Onun selamını daha güzeliyle alın. Size yaptığı duaya karşılık siz de daha güzeliyle ona dua edin. Ya ruduha aynı aynıyla ona mukabele edin. Aşağısı olmaz diyor bak. kana ala şeyin <iml> hasiba. Muhakkak ki Allah her şeyin hesabını görendir. İnsanlara muamele ederken nasıl muamele edersek edelim Allah bunun hesabı görülür dedi. Sana bunun hesabını sorarım dedi. Eğer güzel yaparsan karşılığını güzellik olarak alırsın. Ama yanlış yaparsan aynı şekilde onun vebalini yüklenirsin cezasını alırsın dedi. Çok ince bir ayrıntı biri sana bir selam verdiğinde Ondan daha güzeliyle selamını al. Ya da aynı ile al. Aşağısı olmaz dedi. Onun için selamı vermek, sünnet, almak farzdır. Allah'ın emridir. Ama selamı alırken sadece Aleyküm Selam demek yetmez. Çünkü gönlün de bu duaya dahil olması lazım. Biri selam verirken Allah'ın selamı üzerine olsun. Allah'ın selameti üzerine olsun. Allah cennete selam yurdu diyor. Allah sana cenneti ihsan etsin, ikram etsin demiş oluyor. Dünyanda cennet gibi olsun demiş oluyor. Benden sana hiçbir zarar gelmez. Senin hem dünyanın hem ahiretinin cennet olması için elimden ne gelirse bunu yaparım. Allah'ın huzurunda buna söz veriyorum demiş oluyor. Yemin ederim demiş olur. Selam Allah'ın ismidir çünkü. Allah'ın ismini kullanarak bu duayı yapar. Eğer biri size böyle bir duada bulunduysa, ondan daha güzeliyle ya da en azından aynı ile o selama mukabele et dedi. Ama her şeyimiz taklit olduğu gibi, imanımız taklit, amelimiz taklit. Dolayısıyla sözümüz de taklit olmuş, selamımız da taklit olmuş. Sadece selamı, selam aleyküm deyince selam verdiğimizi zannederiz. Öteki de aleyküm selam ya da aleyküm selam ve rahmetullah ya da ve rahmetullahi ve berekatuh dediğinde işte fazlasıyla daha güzeliyle mukabele ettiğini zanneder. Hiç böyle olur mu? Hiç o kuru kuruya bir laf olur mu? Bir şeyi ki Allah emretmiştir. İşte taklit olan, taklidi dinde böyle oldu. Biz de böyle öğrendik, böyle anladık. Eğer bir selam verirken bile yalan söylüyorsa, gönlümüz sözümüzü tasdik etmiyorsa, hangi amelimizi gönlümüz tasdik eder acaba? Etmiştir. Hangi amelimizde samimi olmuşuz? Allah bunun hesabını sorar dedi yalnız. Bu selamın hesabını sorar ve hesabını yapar, karşılığını da verir dedi. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, cennete giremezsiniz, iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız, birbirinizi sevmedikçe. Size birbirinizi sevecek bir söz bir kelam öğreteyim mi sahabe evet ya Resulallah deyince buyurdu ki o selamdır. O müminlere selam aleyküm demektir. Onun için tanıyıp tanımadığınıza selam verin buyurdu. Bu sizi birbirinize sevdirir. Sizi mümin yapar. Allah da bunun hesabını soruyor. Hatta sahabeden biri anlatıyor. Biz diyor birkaç arkadaşla oturmuş sohbet ediyorduk. O arada sahabeden biri geldi diyor. Diyor dedi ki ne yapıyorsunuz burada? Diyor ki işte konuşuyoruz. Diyor sahabe dedi ki onlara burada niye boş oturuyorsunuz? Hadi pazara gidelim. Tanıyıp tanımadığımıza selam verelim kazanalım. İşi biliyorlar. Öğrenmişler işi. Hep beraber kalktık, yürüdük. Kimi gördüksek selam verdik. Tabi selamı sadece laf olarak değil, dua olarak. Sen kardeşin için cenneti isteyince, selameti isteyince Allah senin gönlünü selim kılar, selamette kılar. Gönlünü cennete çevirir. Sana cenneti nasip eder. Cenneti hak ettirir. Ama selam aleyküm diyorsun. Gönlünden, nefsenden, arkasından hakaret ediyorsun. Küçümsüyorsun. Ya da selam vermek için kendini mecbur hissediyorsun. ediyorsun. Ayıp olmazsın işte. Laf olsun diye. Selam laf değil. Selam Allah'ın ismidir. Allah'ın ismini laf olarak kullanamıyoruz. Hele yalana asla alet edemeyiz. Edemiyoruz. Mümin bunu yapamaz. Cehalet bilmemek mazerettir. Belki şimdiye kadar bilmeyen kardeşlerimiz olabilir. Bunun böyle olduğunu, Allah'ın böyle beyan ettiğini bilmemiş, anlamamış. Yani taklidi olarak o uydurma dinden öyle uyduruk alimden kendini alim zannedenden öyle öğrenmiş olabilir. Ama işin hakikatini ayetten, Kur'an'dan, Allah'tan öğrenince ne yapması lazım? Önceki bildiğini, anladığını silecek. Allah'ın vahyini alacak, kabul edecek ki Kur'an'a, Allah'a iman etmiş olsun. Allah'ın kelamına, vahyine iman etmiş olsun. İnşallah bundan sonra öyle yaparız. Bilmemiz lazım ki Allah mukittir. Her şeyin hesabını yapandır ve hesabını yaptığı gibi aynı şekilde karşılığını da verendir. Selam neden bu kadar önemli? Eğer biri sana bir selam verirse, sana bir duada bulunursa, Tahiyye hay hayihiym buyurdu hay diriltmek demektir diriltmek Selamın diri olması gerekir. Karşındakini diriltmesi gerekir. Ona bir güzellik katması gerekir. Bir güzellik. Ona onun maneviyatına bir şeyi vermesi gerekir. Yoksa o selam olmaz. Sen de aynı şekilde ona o selamı iade et ya da daha güzeliyle bunu yap. Aynı şekilde o da seninle dirilsin. Senin o selamınla, o duanla dirilsin. Allah diriltmeyi neyle beyan ediyordu? Allah ve Resulü sizi diriltene davet ettiğinde onun davetine hemen icabet edin ne davet deyince Allah'ın ayetlerine davet demektir. Birine selam verdiğinde karşındakine Allah'ı hatırlatmış olursun. Hesabi hatırlatmış olursun. Cenneti hatırlatmış olursun. Onun gönlünün cennet olmasını, Hazreti İnsan olmasını hatırlatmış olursun. Karşındakine aynı şekilde ben Hazreti insan Ben Rabbime iman etmiş onun abdiyim. Onun için benden hiçbir şekilde sana zarar gelmez. Tam tersine ben senin faydanı istiyorum, senin kazanmanı istiyorum. Allah'ın hesabını yapıyorum, senin de kazanman için hesap yapıyorum. Elimden ne gelirse bunu yaparım demektir. Onu diriltin, onun gönlünü genişlettin, açtın, onu sevindirdin. O da bir mümin olarak senden emin olur, emniyette olur. Sana yakın olur, arkadaş olur. Varsa bir sorunun sıkıntısı, gidermen için onu sana arz eder. İnsanda Allah'ın muhit isminin tecelli etmesi için, insanın da böylesine hesap yapması lazım. Neyin üzerinden? Selamın üzerinden. Öyle ki her an hesapta olsun. Her an Allah'ın hesabını yapsın, yapabilsin. Kim kendine nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, acaba daha güzeliyle nasıl mukabele ederim? En azından onun yaptığına karşılık aynı ile nasıl ona mukabele ederim? Derdinde olmalıdır. Derdinde ise Allah'ın mukhit ismi onda tecelli etmiştir. O da gerekini yapar ve kazanır. Böyle biri tabiri caizse Sırat Köprüsü'nün üzerinde yürür gibi yürür. Herkese karşı dikkatlidir. Allah'ın mukit ismi tecelli etmeyince ne olur? Bakıyoruz mesela, biri birine on tane iyilikte bulunmuş insan beşerdir. Eksiklikleri vardır, hata yapabilir. Bakıyorsun ki bir de yanlış yaptı. Ama... O bir yanlışını görür, o on tane güzel halini görmez. On tane iyiliğini görmez. Mukit ismi tecelli etmemiş. O bir tane yanlışı, onun bir iyiliğine karşılık olsun. Onu sil. Affetmedin bir tane iyiliğini sil. Dokuz tane iyilik kaldı orada. Niye hemen küsüyorsun, darılıyorsun, kızıyorsun? Aynı şekilde... Eşler de birbirine karşı Allah'ın mukit ismi tecelli etmediğinden dolayı her biri için bu böyle geçerlidir. Eşinden on 10 tane, yüz 100 tane, bin tane güzellik görmüştür. iki tane, beş tane de yanlış gördü. Eksik gördü. Hizmette kusur gördü. Bir de bakarsın ki hemen sanki hiç iyilik görmemiş gibi hepsini siler. Allah'ın mukit ismi tecelli etmemiş. Yani hesabı yapmıyor. Yapılana karşılık daha güzeliyle veya aynı ile mukabele etmiyor. Bu herkes için böyledir. İster eşimiz olsun, ister çocuğumuz olsun, ister anamız babamız olsun, ister yakınlarımız, akrabamız olsun, ister arkadaşımız, ister komşumuz olsun, o fark etmiyor. 3-5 tane eksik ya da yanlış görünce onun daha önce yaptığı güzellikleri yok saymak nankörlük olur. Ya da Allah'ın hesabını yapmadığımızı gösterir. Allah her şeyin hesabını arayandır buyurdu. Bir de emretti. Burada emir var. Ama emri gerektiği gibi anlamayıp sadece onu taklit etmekle emir yerine gelir mi? Selam aleyküm, aleyküm selam. Bitti. Allah bunu mi söyledi? Böyle mi söyledi? Benim bu okuduğum ayetlerin hepsi birbirinin devamı olan Misa suresinin ayetleriydi. Bu ayetler hepsi birbirinin devamıydı. Allah çabayı, gayreti istiyor. Mücadele etmeyi emrediyor. Gerektiğinde ölmeyi emrediyor. Evet. Ayetin sonunda ne buyurdu? İnne Allahe kâne ala kulli şeyin hasîba. Bu isimden sonra zaten Allah'ın hasib ismi gelir. Her şeyin hesabını yapan, her şeyin hesabını gören. Allah bir şeyi emretmişse o mutlak hayırdır. Eksik yapılırsa ne olur? Zulüm olur. Kendi kendimize zulmetmiş oluruz. Allah'ın bize tanıdığı kazanma imkanını kaybetmiş oluruz. Üstüne bir de nankör olmuş oluruz. Ayet devam ediyordu. Allahu la ilahe illahhu Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Eğer biri Allah'ı Rabbi olarak, ilahi olarak kabul ettiyse o Rabbini dinler. Rabbinin vahyettiğine bakar, başkalarına değil. Başkalarının sözü Allah'ın kelamının önüne geçerse o onun ilahi olmuş olur. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. İlah sadece O'dur. Lâyjma annakum ila yômü'l-kiyâmeti Kendisinde geleceğinde şüphe olmayan o günde, kıyamet gününde Allah hepinizi bir araya toplayacaktır. Ve ben estaqû min Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Kim olabilir? Allah sözünü yerine getirir. Ayet devam ediyor. فَمَا لَكُمْ fil الْمُنَافِق۪ينَ fi Size ne oluyor öyle? Neden münafıklar hakkında iki kısma ayrılıyorsunuz? Allah müminler öyle fırka fırka olmasın. Birinin söylediğini öteki inkar etmesin çünkü münafıklık bellidir münafıklardan yana olmayın size ne oluyor öyle münafıklar konusunda ikiye ayrılıyorsunuz bir kısmınız yani münafıkları mümin olarak kabul ediyor bir kısmı da onlara münafık diyorsunuz onlar münafıktır dedi ikiye ayrılmayın Vallahu allahu herkesehum Allah onları, o kazandıkları günahlarından dolayı tersine döndürmüştür. Tersine. İsmi mümindir müslümandır. Kendisi de ben müminim ve müslümanım diyor ama onların kazandıklarından dolayı Allah onları tersine döndürmüştür. Tersine döndürmek ne demek? Müminler Allah'a dönüktür, onlar Allah'tan başka tarafa dönüktür. Başka tarafa dönmüş. Rabbini, Rabbinin kelamını dinlemek yerine başkalarını dinlerler. Allah'ın vahyine uymak yerine zanna uyar. Ya da birilerinin söylediğine uyar. Tersine dönmüş. Eğer Allah onları tersine dönmüşse, müminler bunu bilmeli, anlamalıdır. Münafıklara bunlar mü'mindir dememelidir. Ve men yudlilullah Allah kimi döndürürse kim Allah'tan dönerse felen tecide sebila sen ona yol bulamaz. Onun yolu yok. O Allah'ın yolundan gitmediği için onun yolu yok. Her bir münafık ya da bir münafık topluluğu kendine göre bir yol seçer. O yol Allah'ın yolu değil. Artık sen ona yolu göstersen de o yolu kabul etmiyor. Kendi yolunu bulmuş. Onun için Allah'ın ayetlerini, vahyini okuyorsun ama diyor ama bu zamanda şöyledir ama bizde adet böyledir bunu böyle yaparsam herkes ne der? Herkes benim için ne düşünür? Ama diyor, yol yok. Yolunu kaybetmiş. Eğer biri Rabbinden ayrılırsa, Rabbinden yüz çevirirse, ona yol bulamazsın dedim Onların gittiği yol değildir dedi. O yol, onların gittiği yol Allah'ın yolu değil çünkü. Ve sen ona yardım edemezsin. Neden? Ne buyurdu öncesinde? وَمَنْ أَسْلَقُوا مِنَ اللّٰهِ حَدِيسًا Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Kim olabilir? Eğer biri Allah'ın sözünü tasdik etmiyorsa, o senin sözünü tasdik eder mi? Etmez. Gittiği yolu kendisi bulmuş, kendisi beğenmiş. Gittiği yolu nefsinin yolu. Sadakallahur azim. Evet. Allah doğruyu söylemiştir, gerisi de yalan söylenmiştir. Allah'ın söylediğinin dışında kim bir şey söylerse o da yalancıdır, yalan söylenmiştir. Sadakallahur azim bu demek. Ama eğer sadece dilimiz bunu söyler, kalbimiz de bunu tasdik etmezse bu da lafta kalıyor. Her Kur'an'ı okuyan, bitirdiğinde Allahu Azim diyor. Ama onu da diliyle söylüyor. Zaten münafık, dilinin söylediğini kalbi tasdik etmeyendir. Allah hepimizi Mukit isminin tecellisine mazhar eylesin inşallah. Amin. Allah hepimizi mukit eylesin inşallah, Amin. hayatının hesabını en ince ayrıntısına kadar yapanlardan eylesin inşallah. Amin. Selam verdiğinde bilerek, kendi iradesiyle Allah'ın vahyettiği emrettiği gibi selam verenlerden eylesin inşallah. Amin. Selamı alırken de ya ondan daha güzeliyle de ya da aynı ile o selama mukabele edenlerden eylesin inşallah. Amin. Allah bizi selam yurduna, cennete davet ettiği, davet ettirdiği kullarından eylesin inşallah. Amin. Selam yurdunu ihsan eylesin, ikram eylesin inşallah. Amin. Cennette de birbirimize selam vermeyi nasip etsin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Allah Bakara suresinin 177. ayetinde İmanın şartlarını beyan ediyor. İyiliği, güzelliği beyan ediyor. İyi olmak nedir? Güzel olmak nedir? Onu beyan ediyor. Yoksa kendi kendimize ben iyiyim demekle iyilerde ne olmuyoruz? Allah iyiyi tarif ediyor. İyiliği tarif ediyor. se birre buyurur bir güzellik iyi olmak beri olmak beri olmak yani Hazreti insanın dışından dışında herhangi bir şeyden veriyor olmak Hazreti insan olmak nedir Allah onu anlatıyor yani Hazreti insan olmak için yanlıştan kötülükten beri olmak için bir olmak için iyilik güzellik olmak için ne yapmak gerekiyor Allah onu anlatıyor bunu da muhiti ismine ilave edelim. Leysa birre antwalu wujhakum qibla al iyilik güzellik bir olmak beri olmak Hazreti insan olmak sizin yüzünüzü doğuya ya da batıya döndirmeniz değil. Bulunduğunuz yer önemli değildir. Doğuda ya da batıda olmanız önemli değildir. Genel olarak ayeti anlamak gerekiyor. Bulunduğun yer önemli değildir. Önemli olan nedir peki? Velakinne birre men amene billah ama bir güzellik, beri olmak, Hazreti insan olmak odur ki Allah'a iman edersin. Güzellik Allah'a iman edenin güzelliğidir. <gülüyor> Men amene billah. Vel yevmil ahir. Ahirete iman edersin. Vel melaiketi, meleklere iman edersin. Vel kitab, kitaba iman edersin ve nebiyin, peygamberlere iman edersin. Bu iman, bu beşi imanın şartıdır. Sonra, bunun devamı var. İman ettim. Ve atel male ala hubbihi Sevdiğin o mali Allah'a Allah iman ettiğin için, Allah'ı sevdiğin için onu verirsin. Onu ikram edersin. Allah yolunda ikram edersin. Çift taraflı manası var. Ve atel ala hubbi. Sevdiğin maldan sevdiğinin yolunda verirsin. Bu şartı koydu Allah. Nasıl vereceksin? Zawil kurba, Onu yakınlara verirsin. Vel yetimlere verirsin vel mesakin, miskinlere, fakirlere verirsin. vebne sebil, yolda kalmışa, yol çocuğuna, köprü altında kalmışa, dışarıda kalmışa, verirsin. vesailin, isteyenlere verirsin, ihtiyacı var istiyor, verirsin. vefirrikab, boyundurluk altında, özgürlüğünü kaybetmiş olanlara, yani hapistekine, örneğin malını bunlara sarf edersin ve ikame mesela namazı ikame edersin ve atezeka zekatı verirsin temizlenmek için verirsin ve mufuna bi ahdihim iza ahd işteyinde söz verdiğinde ahdini yerine getirir, ahdine vefa gösterirsin, sözünü yerine getirirsin. Ve sabirine fil be'esai ve derra. Sıkıntı anında, hastalık anında sabredersin. Ve hinel be'es. En zor zamanda, en sıkıntılı anda sabredersin. Savaşırken de ölümüne sabredersin. İşte onlar, bunu böyle yapanlar sadıktır, siddiktirler. Yani amelleri, sözleri, imanını tasdik etmiştir. Allah da onları sadıklardan kabul etmiştir. Ve ulaike kehumur müttekun Müttaki olanlar da bunlardır. Sadık olanlardır. Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edip yerine getirenler de bunlardır. Eğer iman etmişsen sadıksın ve muttakisin. Takva sahibisin. Onun için mümin sadık ve muttakidir. Ama gereğini yerine getirmişsen lafta kalmamışsa. Rabbinin koyduğu ölçüyü anlamış, öyleyse, öyle yapıyorsa öyledir. Allah ölçüyü, imanın da ölçüsünü koydu. Bu devamı imanın devamı imanın meyvesidir. Güneş varsa ışığı vardır. İman varsa amel vardır yani. Salih amel, mühsin amel vardır, güzellik vardır. Ama güzellik yok, benim imanım var. İman yok. Olsaydı, ışık olsaydı, güneş olsaydı ışığı olur. Çünkü iman güneş gibidir. Hem sahibini aydınlatır, hem etrafını aydınlatır. Allah hepimizi müminlerden eylesin inşallah. Sadıklardan eylesin inşallah. Muttakilerden eylesin inşallah. Allah'a karşı imanını... Tasdik edenlerden eylesin inşallah. Sadakatini gösterenlerden eylesin inşallah. Allah hepimizden razı olsun.